Evet ve bu akşam mı döneceğiz tekrar? Evet müzik etkinliklerini burada kapayacağız. Bir mülakatımız var şimdi. Fırtına e, inisiyatifinin bu akşam dayanışma konseri var. The mekanda yeşil yola dur de. Gökçe Yılmaz Fırtına inisiyatifinden kendisi telefon attığımızda Hoş geldin Gökçe yayına. Merhaba hoş bulduk. Merhaba hoş geldin Gökçe. Evet. Hoş bulduk. Şimdi yarın bir e, konser var. Doğanın talanına yeşil yol yalınına direniyor fırtına başlığını taşıyor. Bir dayanışma konseri aslında The Mekan'da başlayacak. Öncelikle neden böyle bir konser yapıyorsunuz? Oradan başlayabiliriz belki. Evet, 2 Ekim Cuma günü konserimiz. Şimdi neden biz bu konseri gerçekleştiriyoruz? Biliyorsunuz Yeşil Yol sürecine baya bir gündemde de kaldı. Yaz beri mücadele verdiğimiz. Evet. Karadeniz'i mahvetmeye çalışan bir proje. Bu projeyle ilgili çeşitli davalarımız vardı ve davalarımız sonucunda bir kişi atandı bölge ve bu bölgeye atanan bilirkişilerin de bir ücreti var maalesef ve bunu da bizim karşılamak zorunda olduğumuz gibi bir gerçek var evet. davaya açan ee, bu, bu, bu, bu, kişiler değil mi yani aynen davaya açan kişiler yani bizler olarak bu parayı ödemek zorundayız ve birkaç tane bir kişi atandığı için bu meblağ yüksek bir meblağ hı hı. biz de dedik ki dayanışalım dayanışarak ancak zaten halledebiliriz bu e, mevzuyu diyerek böyle bir yola koyulduk Ve bir konser düzenleyelim dedik. Sağolsun sanatçılarımız da bu konuda bize destek verdiler. Bir <gülüyor> mekanda sağolsun bize destek verdi. Evet. E, bundan dolayı bu cuma günü bu etkinliği gerçekleştireceğiz. Evet bizim zamandaki takibimizden hatırladığımız e, kadarıyla çok da karışık aslında yani hukuki e, olarak birkaç koldan birden aslında. E, açılan davalar var. Fırtına inisiyatifi e, olarak hangi hatlardan ilerlendi? Nasıl davalar açıldı? Belki bunun bir e, nasıl desek muhasebesini de bir kısaca yapsak mı? diye düşündük. E, şimdi bu nereden dava açtık? E, Baya diye zararlarla alakalı davalarım. E, Flora'yı, faunayı çok etkileyecek bir proje bu. Çünkü belki biliyorsunuzdur bunu biz hep dile getirmeye çalıştık. Karadeniz bölgesi kendine has endemik türler barındıran bir bölge. Ve bu yolla beraber ve gelişmesiyle beraber bu türler tehlike altına girecek. Orada bozayı olsun, dağ keçisi olsun, dağ tavuğu olsun bunlar gerçekten çok kıymetli ve özel türler. Hı hı. Soyları da hani her yerde olan bir tür değil bunların hiçbirisi ve tehlikede olan türler. Doğaya verdiği zarardan zaten yola çıkarak, usulsüz olduğundan yola çıkarak açtığımız davalar var. Ve Zaten ÇED raporundan kaçılarak yapılmış bir proje biliyorsunuz. 2600 kilometreye 19'ar kilometrelik parçalara bölerek yapıyorlar. Zaten ÇED'den kaçıldığı bunun altında bir nasıl desem bir bit yeni olduğunun en büyük göstergesi. Evet. Doğa üzerine giderek zaten amacımız da doğamızı korumak olduğu için doğa üzerine giderek açtık davalarımızı. Evet yani çevresel etki değerlendirme süreci de aslında bir taraftan çok da tutarlı ilerlemiyor. Eğer, eğer olsaydı bile bütün şartlarını yerine getirerek yapacaklar mıydı? O da bence bir soru işareti olarak durmalı sanırım bir yerde. Ee, evet, evet. Bir taraftan nöbet devam ediyor Yeşil Yol nöbeti Samis Ali Aylası'nda. Ee, nöbet sürüyor değil mi? Yanılmıyoruz evet. bu konuda. Ee, nöbet devam ediyor. Ee, bizim zaten yörede aktif arkadaşlarımız da mevcut. <Gülüyor> Zaten orada yaşayan arkadaşlarımız. Sadece şu aralar biraz daha e, rahatladık gibi yani o da böyle gibi gibi sadece bir tık rahatladık diyebilirim. Çünkü kar gelecek. Hmm. E, havalar iyice e, soğumaya başladı biliyorsunuz. Hani İstanbul'da kar hani Aralık'ta, Ocak'ta belki geliyor. Kasım'da artık gelmiyoruz gibi ama bizim yaylalarımızdaki sanistal yaylası 2900 metrede olduğu için hmm. işte Kasım'da, Ekim ortası, Ekim başı gibi kar gelecek. Ve o kar, kar geldiği zaman da çalışamayacak. O yüzden hani direkt aslında nebetiniz kara vermek üzereyiz nebetinize Evet, nöbeti ara verilecek. Zaten bu süreçte de e, bu inşaata yönelik operasyonlar da iyice zor, zorlaşacaktır diye tahmin ediyoruz. Yani bir tür ufak bir sessizlik dönemi olacak gibi. Ama bu davaların süreceği bir dönem aynı zamanda. Bunun da altını çizelim tabii ki. Aynı zamanda, evet. evet. Yani biz burada tabii ki durmaya devam et, durmayacağız. Ee, çalışmaya, uğraşmaya ve bu proje iptal ettirmek için genel her şeyi yapmaya devam edeceğiz. E, davalarımız sürecek, insanları bilgilendirmelerimiz sürecek... Ee, eylemlerimiz devam edecek bu proje iptal edilene kadar ve tamamen durdurulana kadar. Evet. Peki bir soru daha belki ee, yeşil yol aslında yeni bir mesele değil bu sene tekrar direniş başladı ve yeniden devam etti ama bundan öncesinde hukuki bir süreç yaşanmış mıydı ve fiili bir direniş yaşanmış mıydı? Biz hatırlamadığımız bir şey var mı senin bildiğin bir süreç var mı orada Gökçe? Bu yıldan öncesine kadar yeşil yolla <gülüyor> ilgili değil ama bölgeye yapılmak istenen HES'lerle ilgili Tabii. sürekli aktif bir direniş vardı. Tabii Karadeniz ee, bölgesi. Biliyorsunuz bu santralleri de Karadeniz'in başının belası. Yıllardır süregelen bir bela. <gülüyor> Onlarla ilgili aktif direnişler vardı. Ve hala devam eden direnişler var. <gülüyor> ama yeşil yol özellikle Fırtına Vadisi'nde bu yıl e, patlak veren ve bu yıl çok aktif direnişle mücadele ettiğimiz bir e, kabus Tam da öyle galiba. Konsere dönersek şimdi belki tekrar e, kimler olacak? Sen söylemek ister misin bize? E, tabii ki e, marşist destek veriyor. Luksuz, yolda Ayşin Ökoli var, e, Erdem Akın, e, Komik Günler. Ee, Onur Şentürk'tü yanlış ama evet. şu an tam isimler ezberinde değil çünkü çok fazla isim var çok fazla insanla konuştuk. Starsel... Yardımcı olalım biz listeyi aldık önümüze bu saydıklarının yanı sıra Erdem Akın, Fatih Yaşar, Hikmet Akçıçık, Kenan Yaşar'ı görmekteyiz evet. bir de evet, Salih evet, Yılmaz evet. Evet. demişsiniz. Hı -hı. Yeşil yola evet, dur onlarda. de. Evet Aynen. Davetiye onlarda. dur de Yol yeşilken geri dönün. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Fırtına inisiyatifine de kolaylıklar dileyelim bu hukuki ve uzun uzun olan hukuki yolu üzerinde. Görüşmek üzere tekrar dayanışmayla. Ben teşekkür ederim. Hatta inisiyatif adına biz teşekkür ederiz destekleriniz için. Her türlü destek bizim için çok önemli. Umarım dayanışa dayanışa bu yolu ve bu kabusu sonlandıracağız. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Evet Yeşil Yola dur Fırtın Anisiyatifi'nin dayanışma etkinliği bu akşam The Mekan'da hatırlatalım ve bir özel kayda geçelim şimdi. Erdem Akın açık radyo için kaydetmiş Dereler isimli parçayı bizler için söyleyecek şimdi. Açık, Açık Dergi, dergi.